Çünkü ''Ey Esma, buluğ çağına eren kadınlara, bundan eline ve yüzüne işaret ederek başka görülmesine ruhsat olmadığını bilmez misin?'' Mealindeki hadis-i şerif, namazda ancak yüzün ve elin, ayakların, topuklara kadar açılmasının caiz olduğunu ifade etmektedir. Namazın dışında ise, evin içinde fakir aile için bunların açılması caiz, diğer kısımları ise caiz değildir.'' demektir. Şafi mezhebinde ise evin içinde de bunlar avrettir. Evin dışında ise ittifakla tepeden tırnağa kadar bir göz müstesna kapanması vaciptir. Ve ayeti kerimenin hükmü de budur. Ancak kadın kısmı kolunu ve bacağını babasına, oğluna, kayınbabasına karşı açık bulundurabilir. Kocasına karşı her tarafını açık olarak bulundurabilir ki bu yatak odasının halidir. Bunlar dışında hiçbir kimseye yüzünü ve göğsünü gösteremez. Dizle göbeğinin arasını kocasından başka kimseye gösteremez. Ancak hastalık halinde doktora gösterebilir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anhu da Allah'a ve ahiret gününe inanan kadına vücudunu başka kadına göstermesi helal değildir demiştir.